Ve civarındaki faydalı işte. Hazırlayan Mesun'un zeki yemez. İyi günler sayın dinleyiciler. Bu hafta tekrar Orman ve Cibarindeki Faydalı İşler programındayız. 15 günde bir yayınlanan. Bugün Sayın Nafiz Güder'i konuk ediyoruz. Kendisi REC yani Türkçesi Bölgesel Çevre Merkezi danışmanlarından. Hoş geldin Nafiz. Hoş bulduk Zeki. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol sen nasılsın? Ben de e, nafiz aynı zamanda Yeşil Ufuklar portal editörlüğünde yürütmekte. Doğru. Bugün e, kendisiyle doğa koruma üzerine konuşacağız. Özellikle AB e, bünyesindeki bir takım direktifler var doğayı korumaya yönelik. İki tane doğa koruma direktifi var. Neydi Kuş onlar? direktifi ve habitat Hı. direktifi olarak adlandırılan. Bunlar e, Avrupa Birliği'nde doğa koruma uygulamalarının e, temelini oluşturan e, iki tane direktif. Hı -hı. Ve bunlara da hedeflenen bir son nokta var değil mi? E, doğru. E, kuş direktifi 1979 tarihti. Yaklaşık 33 Hı -hı. senelik bir e, direktif. Habitat Direktifi ise 1992 senesinde yürürlüğe girdi. E, Hı -hı. O nispeten daha yeni. Bu arada kısa bir parantez açıp direktif ne anlama geliyor Hı -hı. diye belki Hı -hı. hata atmakta fayda olabilir. E, direktif bizim e, kanunlarımıza tekabül eden Avrupa Birliği'nin, Avrupa topluluğunun e, kanun e, niteliğindeki yasal düzenlemeleri. Talimat mı yani? <gülüyor> e, değil, hayır. E, belli bir konuda, belli bir sahada neyin yapılması gerektiğini e, hedef olarak çizen, çerçevesini çizen e, kanun niteliğinde e, <gülüyor> dökümanlar... Üye ülkeler bu doğrultuda bu direktifleri kendilerine uyarlayıp bu doğrultuda kendi iç mevzuatlarını oluşturmak veya ikinci mevzuatlarını oluşturmak ve bu direktifleri hayata geçirmekle yükümlü. Hı hı. E, temel olarak kanuni hiyerarşisi bu şekilde. E, Türkiye henüz Avrupa Birliği üyesi olmadığı için bu direktifleri uygulama yükümlü henüz yok. Ama üye olmadan önce daha doğrusu üye olmasının koşullarından birisi de bütün diğer Avrupa Birliği direktifleri de olduğu gibi... E, bu iki doğa koruma direktifinde de yani kuş ve habitat direktiflerinde de e, bütün yasal uyumu sağlamak ve gerekli ön hazırlıkları yapmakla mükellef. Hı hı. Bütün bu direktiflere uyum sağlanmadan zaten üyelik söz konusu olamıyor. Peki orada açılmış bir e, chapter mı diyorlar? E, fasıl var. Fasıl, Çevre faslı ha. Evet 2009 senesinin sonlarında e, açıldı. Fakat çok yavaş ilerleyen bir e, fasıl bu. Hı hı. Çevre başlığı en... E, Meşakkatli konulardan birisi sadece Türkiye için. Ve değil masraflı. Bütün üye devletler. E, masraflı evet bir tırnak içinde kullanalım. Çünkü o da izafi bir e, yaklaşımdır. E, bazı uygulamaları zamanında doğru yapmadığımız için sonradan telafi etmesi maliyetli olduğundan. Yani zamanda derken bütün cumhuriyet tarihini mi kastediyoruz? E, bütün ülkeler için daha doğrusu. Hı. Kalkınmış olan veya kalkınmakta olan e, ülkeler için. Ee, şöyle pratik bir örnek vermek gerekirse e, engellilerin erişebileceği kamusal mekanlar veya ulaşım araçları yapmanın da maliyetli olduğundan söz edilir. Ama hı hı. aslında bunun sebebi baştan e, bu araçların veya mekanların engellere uyumlu tasarlanmamışından kaynaklanmaktadır. Sonradan baştan bunu yaptınız. telafi etmeye çalıştığınızda masraflı gibi gelir. Maliyetli baştan tembellik yapmışız yani. Evet. E, biraz çıkıyor. yaklaşım ve zihniyet e, farkı veya eksikliği dolayısıyla. Bunları daha sonra telafi etmeye çalıştığımızda bize masraflı veya maliyetli gibi <gülüyor> geliyor. Şimdi bu çevre faslı devam ediyor henüz. E, müzakereler çay yani üyelik müzakereleri çerçevesinde. çevesinde. E, kuş bir habitat direktifleri de az evvel söylediğim gibi Türkiye'nin uyumlaştırması ve hayata geçirmesi gereken e, iki tane temel e, mevzuat. E, Kuşun bir önceliği var orada özellikle belirtiliyor? Kuşun önceliği şöyle, tarihsel olarak bir önceliği var. Hmm. Ee, bunun sebebi de e, kuşların diğer canlı türlerine göre nispeten çok daha fazla sayıda insan tarafından gözlemlenebilmesi. Hmm. Örneğin bilimsel altyapısı olmayan sadece e, doğayı gözlemeyi seven amatör insanların çıkıp e, dürbün veya teleskop vasıtasıyla e, izleyebileceği, hareketlerini gözleyebileceği e, türler, kuşlar... Göç eden kuşlar farklı coğrafyelere çok uzak mesafelerde farklı ülkelerde kışladıkları veya yazladıkları için bu coğrafyeler arasında bir ekolojik ilişki kuran hayvanlar. Kuşların dışkıları yumurtaları gibi çok farklı veya kalıntıları gibi çok farklı unsurlardan o bölgenin ekolojik yapısıyla veya o bölgede yaşayan diğer canlı türleriyle ilgili bilgi edinmek mümkün olabiliyor. Kuşların çekiciliği var. Hemen herkes e, gerek yırtıcı kuşlar olsun, gerek su kuşları veya ötücü kuşlar olsun bir şekilde sempatik bulur kuşları. Diğer canlı türlerin, türlerinde belki bu olmayabilir, geçerli olmayabilir. Ama e, bütün bunları göz önüne aldığımızda Avrupa ülkelerinde e, çok eski, özellikle Hollanda ve İngiltere'de çok eskiye kadar giden bir kuş gözlemciliği ve kuş koruma e, hareketi var. Hmm. Bunun resmi, akademik ve sivil boyutları var. <gülüyor> Örneğin Hollanda'da e, kuş direktifi kapsamında korunması gereken ve yönetilmesi gereken sahaların hepsi e, sivil toplum kuruluşları tarafından e, yapılır. Devlet tarafından araziler tahsis edilir, yani belirlenir ve e, verilir. Fakat yönetimi tamamen sivil inisiyatifler, sivil gruplar tarafından yapılır. O derece güçlü bir e, kuş lobisi vardır, kuş camiası vardır. Bunun etkisiyle kuşlarla ilgili direktifin, koruma direktifinin çıkması çok daha erken tarihte. İlk doğal koruma direktifidir Avrupa Birliği'nin. Habitat direktifi ise kuş dışındaki diğer bitki ve hayvan türleri, korunması gereken bitki ve hayvan türleri... ...artı e, tehlike altında olan veya ender olan veya ekolojik açıdan değerli olan habitat türlerinin korunmasını öngören bir direktiftir. <gülüyor> e, bütün bunlar... E, ...tehlike altındaki veya tehlike altında olabilecek canlı türlerinin ve habitat türlerinin korunması için bir çerçeve oluşturur, bir zemin oluşturur. Avrupa'da e, Natura 2000 diye bir kavram, bir Doğru. şey var. Onu biraz açar mısın? Doğru, tabii. E, kuş direktifinin uygulaması, e, e, kuş, kuş direktifin uygulaması habitat direktifinin altıncı maddesiyle yapılıyor. Çünkü kuş direktifi genel çerçeve çizen bir direktif ama çok detaylara giren, yani koruma mekanizmaları konusunda detaylara giren bir direktif değil. Habitat direktifi ise bunun nasıl yapılacağını daha ayrıntı olarak açıklayan bir direktif. Bunun da iki tane önemli unsuru var. Onlardan birisi Natura 2000 sahaları. Bu bir ekolojik ağ, korunan alanlar A. İkincisi de bu alanlar dışında, yani Natura 2000 alanları dışında yine e, direktiflerin listelemiş olduğu tehlike altındaki türlerin korunmasını hedefleyen koruma çalışmaları var. Bunlar neler? E, bazı tür hayvanların kesinlikle avlanmaması veya kontrollü avlanması... E, ...veya bilimsel amaçlı olsa bile örnek toplanmaması... ...veya ticaretinin yapılmaması veya e, başka şekilde suistimal... Mi? ...yani popülasyonlarını tehlikeye atacak herhangi bir faaliyetin... ...hem korona alanları içerisinde hem de korona alanlar dışında uygulanması anlamına geliyor... Ama korona alanlar ağı Natura 2000 e, tabii ki sadece canlı türleri değil, e, o alanlar içerisindeki habitatlar, ekolojik e, ortamlar, ekosistemlerin korunmasını da e, hedefliyor. Yani Onları... ve hayvansal türler bütünlüğü mü diyeceğiz? E bu mu anlamam geliyor. E, artı habitat, ha. e, oradaki toprak su ve toprak, diğer abiyotik unsurlar yani hava. canlı ha. canlı olmayan unsurlar tabi hava e, iklimsel e, faktörler e, vesaire e, bunlar habitat kapsını yani canlı türleri dışındaki e, faktörler de habitat direktifi kapsamına giriyor. Hı hı. E, Türkiye henüz bu ağ dahil değil. Türkiye'de bu tarz eko, e, ekolojik ağlar Var mı yoksa bizde bunlar başka türlü ele alınıyor? Natura 2000 yaklaşımıyla bir ekolojik ağ yok. Ee, Türkiye'de yaklaşık 15 tane farklı koruma statüsü var doğal alanlar için. Ee, bunlar milli parklardan başlayıp Ramsar alanları, sulak alanlar, e, tabiatı koruma alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları vesaire e, tohum meşeleri diye gidiyor. E, fakat birbirinden kopuk e, koruma statüleri Özellikle doğal sitler e, 1500 civarında doğal sit var e, bunlar çok farklı karakterde sahaları içinde barındırabiliyorlar ama e, hiçbirinde bir ekolojik ağ oluşturma yaklaşımı yok. Yani birbirinden bağımsız büyük pörçük. Evet, ...alanlar şeklinde ele alınmış durumda. Evet, ha. belli bir sahada belli nitelikler görüldüğü takdirde... ...orası milli park, doğal sit, doğa koruma alanı gibi bir hmm. statüyle... ...ve bir başka tabii problem de Türkiye'de... ...bu koruma sahalarından farklı farklı kurumların sorumlu olması... ...ve kurumlar arasında koordinasyon yeterli olması... ...bu da ayrı bir problem. Ama Natura 2000... Direktifler kapsamındaki türlerin ve habitat tiplerinin bulunduğu sahaları aynı anlayışta birbirlerini tamamlayacak ve birbirleri, birbirleriyle ilişki içerisinde olacak bir yaklaşımda korumaya çalışıyor. Bu ilişki içerisinde olmak ne? Hı hı. Ee, bir alanın yeteri kadar büyük olması, kendisini devam ettirebilecek e, kadar bir kapasitesi olması. Yani o koruma sınırlarının o şekilde çizilmiş olması ve diğer koruma alanlarıyla... E, ...ilişkilerinin sürdürülebiliyor olması. Bu göç eden hayvan türleri olabilir... ...veya e, bir takım bitki popülasyonlarının... ...yayılması, bir sahadan diğerine doğru... ...genişlemesi e, yaklaşımıyla olabilir. Örneğin boz ya da ayıların ...kışladıkları yazladıkları alanlar... birbirinden farklı olabilir. Ve onların e, yer değiştirmeleri gerekebilir. Ve bütün Çok doğru. bu gereksinimleri güzeltmesi gerekir değil mi? Çok doğru. Benzer bir örneği fok için verebiliriz. Hı. Bir fokun günlük menzili... ...30 kilometreye kadar çıkabilir. Dolayısıyla fokun sadece barındığı mağarayı değil... Onun avlandığı ve o günlük menzili içerisinde kalan bütün sahanın veya o sahadaki kritik noktaların korunmuş olması gerekir ki o türün devamlılığını sağlayabilirsiniz. Biri de aklıma şu anda bir örnek geldi özellikle bu karayollarında çok fazla sayıda hayvan telef olabiliyor evet. trafik sebebiyle. Evet. Basit bir nedenden karayolları yapılırken onların geçiş kanalları, geçiş yolları artık tünel neyse düşünülmediği, planlanmadığı için ama sanırım bu gereksinim Avrupa'da e, nispeten karşılanmıştı. Özellikle biraz. Hollanda Hı -hı. gibi ülkelerde yani doğa koruma çalışmalarının çok ileri olduğu bunun hem resmi kurumlar hem de e, akademik ve sivil camia tarafından e, sahiplenildiği ülkelerde bu konularda çok ciddi yatırımlar var. Söylediğin çok doğru. E, bunlara ekolojik köprü veya ekodakt e, deniyor. E, hayvanların göçlerine engel olmayacak şekilde ya köprü şeklinde ya da tünel şeklinde Ayrıca av ve avcı hayvanların da birbirini etkilememesi için bir takım mekanizmalar kullanılarak ekodaklar inşa ediliyor ki e, ekosistemler arasındaki ilişki sürdürülebilirsin. Özellikle hayvanların e, dolaş, dolaşımı açısından sürdürülebilirsin. Hı. Bizdeki koruma faaliyetiyle tırnak içinde Avrupa'daki yaklaşım arasında bayağı bir mentalite farkı var. Ee, Epey bir ona fark Ona biraz değinirsen diginir, çok güzel olabilir. Ee, bir kere bizdeki koruma... Yaklaşımı e, daha çok saklama muhafaza etme e, boyutunda bir yaklaşım. Ve görünür olan tehlikeler veya görünür olan faaliyetleri kısıtlayıcı, onlarla ilgili önlem alıcı bir yaklaşım var. Örneğin bir suak alanınız vardır. E, oradaki su seviyesinde bir problem vardır ve Hı. o su seviyesinin korunması gerekiyordur. Bununla ilgili bir takım önlemler alırsınız. Ama... O sulak alana gelen diyelim ki 100-200 kilometre uzunluğunda e, çok büyük bir e, havzanın çok yukarılarından gelen kirletici bir kaynak. Su miktarını siz e, tutturabilseniz bile aynı seviyede tutabilseniz bile e, kirlilik faktörü devreye girdiği için sizin gözünüzle görmediğiniz bir faktördür o. Bunu ölçmediniz, gözlemlemediniz ve bununla ilgili önlem almadığınız takdirde o sulak alanın ekolojik niteliğini yine yitirebilirsiniz. Orada su olduğu halde. Burada belki bir yine küçük parantez koruma ile muhafaza arasındaki fark nedir? Yani İngilizce'deki proteksiyon ve konservasyon terimlerini biz Türkçe'ye yaygın bir alışkanlıkla koruma olarak çeviriyoruz ama protection veya proteksiyon daha çok saklama, tutma, muhafaza etme anlamında hmm. kullanılması gereken bir kavram. konservasyon veya konservasyon ise o sayıyı kullanarak ve onu yaşatarak Sadece göze görünen faktörleri değil, göze görünmeyen faktörleri de hesaba katarak bir e, bir plan çerçevesinde e, yönetme ve koruma anlayışını içeriyor. Dolayısıyla burada evet e, Türkiye'deki e, korunan sahalarımızın aslında e, yeteri kadar korunmamasının sebeplerinden birisi e, özellikle imarla ilgili veya avcılıkla ilgili bir takım önlemler alındığında... o ekolojik değerlerin kendisini sürdürebileceği yanılgısı. Halbuki temin verdiğim örnekte olduğu gibi pek çok dışsal faktör var. Ee, yakın zamanda örneğin iklim değişikliği bu faktörlerden birisi. Ee, zararlı haşerlerin veya belli hastalıkların belli bir ekosisteme zarar vermesi. Örneğin bir orman ekosistemine zarar vermesi ve bir, bir ağaç türünü, o popülasyonu tamamen ortadan kaldırması söz konusu dolayısıyla burası korunan sahadır deyip orada, bir takım sınırlar çizmek ve oraya bekçi yerleştirmek veya giriş çıkışı kontrol etmek o sahanın korunması için yeterli olmuyor. Ee, Yasak zihniyet. Efendim? Yasak zihniyet. Öyle de, de diyebiliriz. Evet e, Sultan Sazlı da örneğin bir çok e, dünyaca e, önemli suak alanlarımızdan birisi. Fakat Sultan Sazını kaybettik, kaybediyoruz. E, Neredeydi Sultan Sazlı? Kayseri. Hı hı. E, Kayseri'de çok değerli bir suak alan. Ve ekosistem e, ve koruma seslüsü olan bir ekosistem. Fakat buna rağmen e, sultan sağlığı giderek yok oluyor. Dolayısıyla bizim koruma yaklaşımımız bu sahaları korumaya e, yetmiyor. E, Natura 2000 koruma yaklaşımındaki önemli farklardan birisi insanın dışlanmaması. E, insani faktörlerin dışlanmaması. Yine Türkiye'de senin az evvel söylediğin yasakçı zihniyet aslında bunun çok çarpıcı bir özeti. Fakat Natura 2000 sahalarında o sahadaki ekolojik değerleri koruyabildiğiniz müddetçe sizin her türlü iktisadi faaliyeti yapmanıza olanak tanıyan bir esneklik var. Burada önemli olan şu, temin karayolu örneğini verdim çok güzel bir örnekte. Hı -hı. Biz karayolu yaptığımızda veya bizim gibi ülkelerde karayolu yapıldığında bunun çevresel etkileri veya sosyal hatta sosyal etkileri o karayolunun yaratacağı gürültü veya ışık kirliliği veya bir takım başka faktörler göz önüne alınmaz. Bunlar dışsallaşılmış maliyetlerdir. Oysa yine Hollanda örneğinde olduğu gibi bir karayolunu yaptığınızda eğer bunun ekolojik ve sosyal etkileri olacaksa bunları... Sıfırlamak için bir takım ilave önlemler alırsınız. Ne olabilir bu? Ee, Karyolu belli bir bölgeden geçerken belki onu bir tünel içerisinde, bir kapsül içerisine almak. Ee, ses perdeleri kullanıyorlar. Ses perdeleri, hmm. ışık perdeleri. E, belki ısıl bir takım farklılıklar oluyorsa ve egzoz gazlarından çıkan bir takım zararlı e, faktörler oluyorsa bunların telafi edilmesi gibi bazı ilave maliyetlerle. Yine o karayolunu yapıyorsunuz ama hmm. e, bizim alıştığımız standart şekilde çevreye ve <gülüyor> insana zarar veren bir karayolu değil. Artık o e, doğayla uyumlu, oradaki ekosisteme zarar vermeyen bir karayolu haline geliyor. E, yine e, o insanı dışlamayan e, yaklaşımın bir parçası olarak da yönetim planları ve koruma planları hazırlanırken bütün paydaşlarla uzun müzakereler yapılıyor, uzun görüşmeler yapılıyor. Ee, bir ufak parantezde yine şunu söyleyeyim habitat direktifinin hazırlık süreci oldukça uzun 9 seneye kadar çıkabiliyor çünkü sadece üye ülkenin kendi içinde yaptığı hazırlıklar değil bütün paydaşlarla yapılan müzakere ayrıca e, Avrupa Birliği Komisyonu'nun ve üye ülkelerden temsilcilerin katıldığı biyojeografik seminerler denilen yine e, bilimcilerin de e, katıldığı tartışmalar ve müzakereler yapılıyor. Bütün bir türlerin tespiti, sınırların belirlenmesi, yönetim planlarının hazırlanması 9 seneye kadar çıkabiliyor. Hı -hı. Ee, Ve bunun sonunda da aslında e, bir etki değerlendirmesi de yapılıyor. Çevresel etki muhtemelen. Bu uzun süren sürecin sonunda. Ve bunun sonucunda yapmayalım diye ellemeyelim. Yeni yatırımlar için mi soruyor? Yani şu anki durum daha iyi. Gibi sonuçta elde etmek mümkün olabiliyor mu bu değerlendirmelerden sonra? Ee, şimdi Habitat direktifinin hı. öngördüğü bir değerlendirme etki analizi hı hı. yöntemi var. Bu bizdeki bizim uyguladığımız çevresel etki değerlendirme yaklaşımından farklı bir yaklaşım. Hı hı. Ee, teknik ayrıntlarına çok girmeyeceğim ama Natura 2000 sahalarına özel olarak veya o sahaların çevresinde o bölgeleri etkilemesinden kuşku duyulan bir takım yatırımlar varsa bu yatırımlar için uygunluk değerlendirilmesi denen ...farklı bir değerlendirme yapılıyor. Ve bunun sonunda... ...bir takım senaryolar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi o yatırımdan tamamen vazgeçmek olabilir. Hmm. Ki bu... ...çok tercih edilen bir yöntem değil. Niye? Ve onun telafi mekanizmaları var. Onu biraz daha anlatacağım. Başka bir tanesi... ...ilave önlemler alarak o projeyi tekrar uygulamak. Az evvel verdiğimiz karayolu örneği. Hmm. Veya bir güç santrali olabilir. Başka bir sınav-i olabilir. <gülüyor> Bunu yapmak. Bir telafi mekanizması şu: Eğer o sahada yapılacak yatırım o ülke için kaçınılmazsa, yani başka hiçbir yerde onu yapamıyorsa ve ekonomisi açısından çok gerekiyse, ama bu bir doğal sahanın tahribatına yol açacaksa, hmm, ilginç bir konu, bu. benzer bir doğal sahanın başka bir yerde oluşturulması koşulu var. Hmm, değişik. Eğer bütün bunların maliyetine rağmen sizin yatırımınız hala feasible karlılığı varsa bu yatırımı yapıyorsunuz. Ama bütün bunları hesapladıktan sonra şunu da diyebilirsiniz. Hayır, yeni bir habitat yaratmak veya bu e, kayıpları başka yerde telafi etmeye çalışmak veya tazminatlar vermek insanlara. Yani böyle bir yatırımı yaptığım için e, bütün bunlar çok fazla maliyet e, oluşturuyorsa o zaman bu yatırımdan vazgeçmeniz de mümkün. Tamam, burada bir müzik arası verelim. Sü hay hay. Sürenin sonuna yaklaştık. Ee, Doktor Doktan These Days adlı parçayı dinliyoruz. <gülüyor> I'll to Günler sayı dinleyici, dinleyiciler Doktor Dog'dan These Days adlı parçayı dinledik. Orman ve civarındaki faydalı işler programındayız. Bugün bölgesel çevre merkezinden nafiz, danışman Nafiz Güder'le söyleşiyoruz. Kendisi aynı zamanda Yeşil Ufuklar portalının editörü. ABD ve Türkiye'deki korumacılık konuları üzerine konuşuyoruz. Doğa korumacılığı. Bir Kaldığımız yerden devam ediyoruz düzenleyici etki analizi denen bir kavram var onunla devam edelim istersen Peki çok az bir süre kaldığı hı hı. için şimdi kuş direktif ve habitat direktifi konusunda çok genel bir çerçeve çizmiş olduğumuzu zannediyorum hı hı. Programın başında söylediğim gibi Türkiye'nin üye olması için bütün AB direktifleri ve bu doğa koruma direktiflerinde uyumlaştırması ve hayata geçirmesi gerekiyor Bununla ilgili bölge, bölgesel çevre merkezi olarak biz de e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile e, iki sene süren bir çalışma yaptık. Düzenleyici etkenizi isim verilen bir e, e, çalışma bu. Bu direktiflerin hayata geçirilmesinin maliyeti Türkiye'ye neler olacak, hangi paydaşlar nasıl etkilenecekler ve en doğru uygulama şekli nedir diye Merak eden izleyiciler dinleyici olursa ben bu portalın adresini vermek istiyorum. Çünkü bu portalda e, çok Avrupa Birliği ülkelerinde de e, çok az kullanılan e, vektörel bir harita tekniği kullandık. Gerek sayısal bilgiler gerek e, korona alanların sınırları konusunda e, burada ilginç bilgiler var. Portalın ismi düzenleyici.etkianalizi.info. E, buradaki uzantılardan e, haritalara ve sayısal bilgilere ulaşmaları mümkün. Bir izleyici. daha tekrarlar mısın? düzenleyici.etkianalizi.info e, tabii hı hı. Türkçe karakterler olmadan hı hı. yazılıyor bu. E, ayrıca bölgesel çevre merkezinin portalından da ulaşılabilir buraya. E, rec.org.tr Bir de Natura ekibin sağları ile ilgili yine ayrıntılı ve güncel bilgi edinmek isteyen izleyiciler olursa Avrupa Komisyonu'nun bir portalı var bununla ilgili. Natura 2000 Barometer diye arama yaptırıldığında yani Natura 2000 Barometresi olarak arama yaptırıldığında bu bilgilere ulaşmak mümkün oluyor. Çok teşekkür ediyorum Nafis. Programı sonuna geldik. Ben Sana ve ederim. dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Hoşçakal Teşekkürler. İyi oldu. mi girdik? 30 saniye erken 30 saniye, önce Zaten 30. Okey. Okay. <gülüyor> Orman ve civarındaki faydalı işte. hazırlayan Mesutan Zeki Yemez